Fakif eğer jenâminin her ümmeti bir şehidden ve jenâbın bize olarak olarak olarak Ayetine geldim. olarak olarak olarak olarak olarak olarak olarak olarak olarak olarak olarak olarak olarak olarak olarak olarak olarak olarak olarak olarak Üzerinde durduğumuz mana için şöyle buyuruyorlar bakınız. Fekipe izacı inam min külü ümmetin bir şehidin. Ya Muhammed, her ümmet için o gündeki mahşerde bir şahit getireceğiz. Bu şahitlerin de şahadeti üzerine vacıine abike aleyha ülai şehida en son senin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 çok acayip hadiselerle seyrediyor. Ben mümin kardeşlerimden her dersimde rica ediyorum. Daima kendinizi kontrol ediniz. Aileniz ve yavrularınıza sahip çıkınız. Çocuklarınızı yetiştirirken İslam inancı ve Kur'an nuruyla Hz. Muhammed'in edep ve ahlakıyla yetiştiriniz. Sakın, sakın ola ki,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 Onları Allahu Zülcelale havale ediyoruz muhterem müminler. Peygamber Efendimiz için ayet-i celle devam ederek şöyle buyuruyor bakınız. "Vedaiyen ilallahi iznihi ve sirajan munira Ya Muhammed Allah'ın izniyle bütün bir insanlık ve beşeriyeti sadece kavmi Arabi değil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 İmam-ı Busrî şöyle işaret ediyor. bakınız kaside-i "Ve kullu <gülüyor> ayin eter ruslul kiramı biha fe inne ma ittselet min nûrihi bihim fe innehu şemsu hum kâlâtibuhâ yuzhirna 124.000 peygamber ayrı ayrı mucizelerle geldiler. فَاِنَّمَا تَسَلَتْ min نُورِهِ بِهِمِ Hepsine bu mucizeler Hazreti Muhammed'in imdadıyla gelmiştir. Onun asl olan mucizelerinin fer'idir, aksidir, aydınlığı, aklamsız tecellisi ve himmetidir diyor muhterem Müslümanlar. Ya! Ya! Hani meşhur bir beyti var Bazıları Fahrutin Iraki'ye, bazı, bazılar bazılar İbnü'l Farda nispet ederler. Ve inni ve in kuntub le adam sureten Peygamber Efendimizin kendi ağzından Fahrutin Iraki ve inni ve in kuntub le adam sureten feliye fihi manen şahidun ya rab ben her ne kadar Hazreti Adem'in zürriyetinden ahir zaman peygamberi olarak gönderilmiş isem de gelmiş isem de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 Hatemü'l-Enbiya'dır. Bütün Enbiya listesinin mührüdür, Hatemidir, sonudur. Rabbi Zülcelal'imiz nuru içerisinde yaşayıp mahşerde şefaatine ermeyi cümlemiz için mukadder kılsın Teala. Muhterem Müslümanlar! Namık Kemal Müftiliğim devresinde Ebu'l-Ulel-Bardini'nin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 Bin defa dünyaya tekrar gelsem, bunlara hakkımı halal etmem. Milli uzlaşma mı? Ulan bütün mukaddesatımı canın gibi seveceğin ahdi senden alacağım ondan sonra. Öyle hem mukaddesatımın eşiğine işeyeceksin, hem de milli uzlaşma ve sevgi mi? Cudi dağının tepesinde koyun güden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 Nebiyiz dişanıyım, nurlu yolundan ayırma. Muhterem Müslümanlar, Nevrekoplu Mehmet Efendi Hoca, aynı eserde Ebü'l-El Mardini'nin huzur deslerinde, Nevrekoplu Mehmet Efendi Hoca da, Namık Kemal'in bu kıt asla dörtlüğüne şöyle bir nazire yazmış Peygamber Efendimiz için onu da okuyacağım bakınız. Akıl endinde müsteil oldu. Mustafa'nın naziri hercazda.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 Haşa haşa لم يلد ولم يولد ولم Öyle olunca madem ki alemlerin yüce Rabbinde beşeriyet yok. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri de alemde tek ve en yüce peygamberdir. Muhterem Müslümanlar Peygamberi işan efendimizi tanıtırken bakınız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 Bugüne kadar da o ahşap levhalar indirilmemiş. Birinci, birinci Sultan Abdülhamit merhumun Peygamberi Zinân Efendimiz'e metiyesi mütevessülüler. Yani Osmanlı sultanlarından son ikinci Abdülhamit değil, birinci Abdülhamit merhumun evet Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem hazretlerine karşı yazmış olduğu metiye Müslümanlar Oradan almışlar.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 Hepsini okuma mümkün değil. Bir beytini okuyacağım. Muhterem Müslümanlar, asıl geçeceğim hadis-i şerif'e geçeceğim. Rabbul cemalü taala Allahu haliquhu. Fe misluhu fi cemil halqi lem Cemal, cemal Rabbi Allahu zul celal Muhammed'in haliki olarak ne yüce mevladır, ne ali halik'tir diyor. Öyle bir Muhammed'i yaratmış ki Femislahu fi jamiil halk ilem ajidi, yarab. Femislahu fi jamiil halk ilem ajidi. Onun benzeri bütün hal içerisinde beni, beşer içerisinde Hazreti Adem'den bugüne kadar mislini bir daha görmedim diyor. <gülüyor> Mutelemmimler, dudaklarımız bu nebi Zişanın mübarek ayak izlerindedir. Yüce Rabbimiz, Yüce Rabbimiz Kerem buyusun. Lütfesin inşallahu Teala. Birçok seferlerimizle, Rabbimizin kerem ve lütfü ile inşâAllah Mescidi saadetinde yürüdüğü topraklara yanaklarımızı koymayı Rabbimiz mukadder kılsın inşallah. Evet. Muhterem Müslümanlar, izi ve ayağının izindeki toprakların kıymeti deyince Benim Abdurrahman, Konyalıların genç hocası benim Abdurrahman bukhari Şerif'ten çıkarmış. Hani ben size daha evvelki dersimde Osmanlı şairinden naklen söylemiştim ya Ubarı payine almam cihanı ya Resulallah'' ''Değişmem yine heft asumanı ya Resulallah'' diyor diye şair Neydi o? Delikanlı hadi bakayım Hı? Türkçe yahu dedeyin dili ''Gubarı payine almam cihanı ya Resulallah'' Ayağın tozuna cihanı almam ya Rasulallah! Değişmem, değişmem yine heft asumanı ya Rasulallah! <gülüyor> Sakalıyın bir tek teline yedi kat gökleri verseler değişmem ya Rasulallah! bukhari Şerif muhterem Müslümanlar, ibareyi olduğu gibi okuyorum. An iblis hirin kal Kultulli abidete İbn-i Sirin meşhur rüya tabirci, Selef'te Hasan-ı Basri gibi şahlanan büyük ilim adamlarından biri. Yüce Rabbimiz şefaatlerine mazhar kılsın inşallahu teala. Evet. İndenâ min şâ'rin nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem esabnâhu min kıbeli enes ev min kıbeli ehli enes. i̇bn Sirin diyor ki, Hazreti Enes'ten veya Enes'in oğullarından, torunlarından intikalle elimize peygamberimiz üşanefimizin mihyeyi saadetinden bir kıl geçti diyor. Onu onu ömrümüzün hayatımızın, şerefimizin bahası olarak saklıyoruz diyor. Feqal. Feqal İbn Sirin devam ediyor. Le ente kule indi işaretun minhu sallallahu aleyhi ve sellem. Buradaki lam lamu kasemdir. Vallahi diyor Rabbime kasem ederim ki Resulullah'ın lihye saadetinden bir şaranın, bir kılın nezdimizde bulunması ehabbu ile yemine dünya ve mafiha bizim için dünya ve içindekilerden daha evlâ ve aftaldır, diyor. Aa, İkinizde içinizde yaş itibariyle benimle beraber olan, benden yaşlı olanlarınız var.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 Muhterem Müslümanlar Peygamber Efendimiz'in hayatında elini öpmek şirktir diyebilir mi bir adam? Haşa. Ya. Tekbîlü'l-yed hiyel musafaha. riyaz Salihin'de Riyazu Salihin'de Yemen'den heyet geldi diyor. Yemen'den heyet geldi. Peygamber-i imamı i̇mam Riyazu Nebevi'nin Riyaz-ı Salihin'inde tekbiliyet bahsinde arzu eden bakabilirler. Peygamber Efendimiz'in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 Rabü'l cemal taala Allahu haliquhu. Femisle femislihu fi jami'l halq lam Öyle diyor Abdulhamid merhum. Rabbimiz mahşerde bizi onlarla dedelerimizle haşresini inşallah o Güzellik Rabbisi. Güzellik Rabbisi taala Allahu haliquhu. Müslümanlar, burada ikinci manada şöyle. Mecazi manada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 Şimdi oturdukları yerde onlar böyle hıngıldamaya başladılar. Yahu Peygamber de hiç bu kadar metusena edilir mi filan diye. Bunların hiçbiri benim sözüm değil evladım. Bunlar hepsi selefin sözü. Daha neler var önümde ya. Ve bunu, ve bunu dünya saltanatına, dünya hakimiyetine oynayan Osmanlı sultanı söylüyor. Ben bu sultanlara kurbanım. Rabbim, bu milletin kaderini tekrar Osmanlı'ya teslim et diye milyar duam var. Evet muhterem müminler. şimdi geliyoruz şifa şerhinde Ali'ül Kari Hazreti Ali'den naklederek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin yaratılışı, müntaz vasfı, ahlakı ve sünneti Hazreti Ali'yi soruyor. Sizi tekayyül eden, hangi sıfatlarınız da sizi anlasın ya Rasulallah? Sizi nasıl tekayyül etsin? Şiarınız nedir? Mümtaz vasıflarınız nelerdir? Siz nasıl bir Muhammed'siniz ya Rasulallah? <gülüyor> Peygamber Efendimiz'in cevabı. Şifa-i şerif, birinci cilt, alil kari şerhi. Bakınız orada göreceksiniz. Hz. Ali'den, Cenab-ı Peygamber Efendimiz, sünnetini, şiarını, hasletlerini böyle kendi dilinden tarif ediyor. Ali'ül Kari gibi bir ilim eri de eserinde takriz ediyor. Evet. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar El-Marifetü Re'su Mali Müslümanlar hepinizin dikkat nazarını kulağını gönlünü Peygamber Efendimizin güzel vasfı ve sünnetinin beyanına çekiyorum. Evet. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar El marifetu ra'su mali. Allah'ın marifeti sermayemdir. Sözü böyle başlıyor. El marifetu ra'su mali. Nasıl da ayet-i celal billah ve ma halaktul cinne ve'l insa illa li <Sessizlik> ya'budun. İbn Abbas tefsirine bakınız. Abbas sırfları, i̇lla li yarifullah. Sultanü müfessirin İbn Abbas as-sıddıkleri li yarifullah tefsir buyurmuşlar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 Mekke'de nazil olan ayetler duaya dairdir, kabul ederiz. Medine'de nazil olan ayetler ahkama dairdir, kabul edemeyiz diyenlerin kuyrukları bunlar muhtemelenmeler. Efe tu'minun bi ba'dül kitabi ve tekfurun <gülüyor> bi Kur'an-ı Kerim böyle diyor. Yavrular, efe tu'minun bi ba'dül kitabi ve tekfurun bi ''Kur'an-ı Hakîm'in bazısına inanıyor, bazısını küfranda inkarda mı bulunuyorsunuz?'' diyor Cenab-ı Halik hız Celal. Hayır! Bütün külliyatıyla Hz. Kur'an'ı bütün varlığımızla kucaklayacağız. Evet, sonra sahibül Kur'an Hz. Fakr-ı Rusul sallallahu aleyhi ve sellem madem yaratılışın gayesi marifetmiş,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 Akıl sahibi için Cenab-ı Hakk'ın zatına inanmak Maturidiyeye göre farz-ı ayındır. Farzdan evvel farz, farzdan sonra farz, farzın içinde yine farzdır. Akıl sahibine mazeret yoktur muhterem Halikını, Halik'ini, yaratıcısını, Rabbisini, peygamber ulaşmadan dahi, Kur'an eline gelmese dahi alemlerin Rabbisine inanacak ama Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de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 كَيْفَ تَرَى ف۪ي ehabbe <Sessizlik> اَحَبَّ قَوْمًا وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ Resulullah'a böyle sordu, önüne gelerek ayakta durdu, böyle sordu. keyfe تَرَى ف۪ي ehabbe اَحَبَّ قَوْمًا وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ Ya Muhammed, ya Rasulallah, o kimse için ne dersin ki? Bir kişiyi, bir kavmi seviyor ama ibadet ve ameliyle ona yetişemiyor, onlara yetişemiyor. Bu kimse için, onlar için ne dersin ya Resulallah? Peygamber Efendimiz buyurdular ki, Al mero maa men ahabbe. Al mero maa men ahabbe. Diyar hadi şerfte. maa men ahabbe. Kişi mahşerde sevdikleriyle beraber hashir olmazlar. Allahı seviyoruz. Peygamberini ve bütün embiyayı seviyoruz. Ashab-ı kiramı seviyoruz, Selefi Salihini seviyoruz, Cüneydi Bağdadileri, Bayezid-i Basamileri, Şahı ı Nakşibendleri, Muhterem Müslümanlar, Muhittin-i Arabileri, Hacı Bayram-ı Velileri, Mevlana Celaleddin Rumiileri. Rumileri, Âh ah Şemseddinleri, Sultan Fatihleri, Sultan Kanunileri, Sadreddin Konevileri, İmam-ı Behavileri, Abdullah -ı Bos -ı. ve hكذا ve hكذا ve hكذا. Rabbim Kapı Camii'nin şu birkaç bin cemaatinin huzurunda şahit ol. de senin sevdiğin herkesi seviyoruz. Senin bu zetliklerine de ...aşırı derecede buz ediyoruz. Tamam mı? Müslümanlar mı? Seni... ...ya hocam böldün be. Estağfurullah el-Azı. Estağfurullah el -hazim. Estağfurullah el -hazim. Ya Şark'ta, gardta... ...Türk'ü, Kürd'ü... ...Tacik'i, Boşnak'ı... ...o biri, diğeri... ...siyahı, beyazı, sarısı, ahmeri... ...hepsi bizim için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 ...toz bile kondursan yüzünü tükürüyor... ...ebedi buğz ediyorum sana. Evet. Yüce Rabbim... ...yüce Rabbim elimizden tut... ...rahmetinle yarlığa... ...bizi mahşerde yalnız bırakma... ...sevdiklerin içinde... ...haşret bizi Allah'ım. <Gülüyor> Muhtemem ...Peygamber Efendimiz devam ediyor... ...Marifetullah sermayemdir... ...dedikten sonra devam ediyor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 La tahkilenme minel ma'roofi şeyan İyilik ve güzellikten en azını dahi hakır gör hakir görme küçük görme yaya bahader velev ki çarşıya giderken veya gelirken yolda bir mümin kardeşinin yüzüne tebessümle bakmak dahi olsa ya <gülüyor> müterem Müslümanlar İslam'ı böyle anlayacağız.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 İslam'ın, İslam'ın bu kardeşliğidir, bu sevgisidir, bu vahbettir bu parıltıdır, bu nurdur Allah'ın inayetiyle. Şu halde, şu halde sevişeceğiz, kaynaşacağız, kucaklaşacağız, bir buçuk milyar bir vücut haline geleceğiz. 55 İslam devleti bir devletmiş gibi.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 garbın ithalidir. Bu milletin vahdetini bozup saflarını koparmak için halbuki Kur'an-ı Kerim "Ve cealnakum şuhuban ve kabaila li ta'rafu inna ekremakum 'indallahi atkakum" diyor. Biz sizi büyük büyük vilayetlere, küçük küçük ilçeler ve köylere ayırdık ki birbirle tanışıp, sevişip, kucaklaşasınız, vahdet-i İslam'ı tesis edesiniz diye. Fakat bilesiniz ki buyuruyor Cenab-ı Hak اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ Sizin için de en seçkininiz, en çok mütteki olanınızdır. Ve Arafat Ve Arafat Fahri Kâinat Fahri kainat devesinin üzerinde veda hutbesi veda hutbesinden yeni tabirle bir pasaj bir cümle böyle ele La fazlalı Arabi'ın alla ajamin, vlaa ajamin alla alla Arabi'ın vlaa Ne Arabin ajamah, ne Acamin Araba. Her kavmin kendine göre fazileti vardır. Kudretine kurban olayım yüce mevla. Altı buçuk milyara başlarına altı buçuk ayrı akıl vermiştir, ayrı irfan vermiştir. Ya bedi-i kudret. Muhterem Müslümanlar tatbikatta şu parmağın izi birbirine benzemiyor. Altı buçuk milyar. Ancak bu parmak izi müteassı bir komiser arkadaş söylüyordu. Beş bin de birbirine biraz yaklaşıyormuş. Beş bin birbirine biraz yaklaşıyor şu samadaniyete bakın şu kudrete bakın şu izzete bakın şu cenale bakın şu ulluk yüceliğe bakın şu alemlerin Rabbinin hikmetine bakın evet 6.5 milyarın aklı ayrı tabiat ayrı hatta muhterem Müslümanlar ben şurada saf, tuta, saf tutmuşum namaz kılıyorum ta geride bir arkadaşımız öksürüyor <gülüyor> diye, diye bizim Hüseyin'de var diyorum emin olun böyle sen tonajların nüanslarında tona, tonajlarında seslerin birbirine farkına bakıldığı zaman dahi sanki Mevla altı buçuk milyara ayrı kudret levhası olarak ayrı istihidah vermiştir ayrı güç vermiştir muhterem ünlüler biz bu Allah'a kuluz yahu bir de çalım değil mi Müslümanlar ha? Müslümanlar ne dersiniz son söz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 ve öylece bu ikrarla hani Akif ya Rab bizi bu ikrar ile haşret dediği gibi bu ikrar ile Allah'u Zülcelal'in huzuruna varmayı istiyoruz inşallah tabi ezanımız okundu müezzin efendiler haklı olarak sabırsızlanmaya başladılar içinizde memurlar var saatleri belli fazla da uzakmıyorum muhterem müslümanlar evet bir buçuk milyardan Hadi bir milyar hüsrü zannedeyim. bir milyar'ı namaz kılıyor şu anda muhterem Müslümanlar. Şu anda ellerini bağlamışlar ve böyle diyorlar. Fatiha'yı okuyor. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Tamam mı Müslümanlar? İyyake sözü böyle kesiyorum. İyyake na'budu ve iyyake Ancak sana ibadet eder, sana baş kırar, sana bel eğer senin huzurunda secde eder,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 kelimeyi, tayyibeyi, münciyeyi mübarekesiyle Mevla cümlemize çene kapalmalar nasibi mukadder eyleye hakkı hak bilip hatta hakkı ıttıbak batılı batılı bilip batıldan iştina beleyen zümreyi salihine Mevla cümlemize ilhak eyleye Amin. şeriatı garra Ahmediyeyi Muhammediyeyi i muhammediye yi, mustafa ve üye temessük ve ittibalarımızı yevmen fe yevma müzdad cennet vatanımız ve bütün alem islamı belalar